Eccüd namazına kalktığımızda tekrar yatmamız gerekir mi? Yani tekrar yatmanız şundan dolayı gerekebilir. Gündüz işiniz vardır. şey hı hı. gitmeniz gerekiyordur. Ee, uyumanız gerekebilir. Ki biraz istirahat edeyim diye. Yok. Üç buçukta kalktınız. Namazınızı kıldınız. Sonra tesbihatınız var. Sabah ezanı okundu. Yatmadınız. Niye olmasın? Yani evet. geceyi dolu dolu geçirmek. Anormal bir davranış değil ki ancak yatması arzu edilen kişi nedir? Gönlünüz işe gidecektir, başka ev geçindirecektir, ticaret erbabıdır vesaire. dinlenmesi icap ediyordur. Onun gece ibadetini kısa yaparak biraz dinlenip, Çoluk çocuğuna bir şeyler e, temin etmek amacıyla çalışma mecburiyetinden kaynaklanan durumlarda olur. Evet. Yoksa bir hanımefendi evde kalıyor, e, evde de zaten ev hanımıysa bilhassa onun için niye problem olsun? Gecesini gayet güzel değerlendiriyor ki rivayetlerde mesela son üçte bir kısmını değerlendiriyor. Evet. Önemli bir vakittir. Yapılan duaların en çok müstecab olduğu vakitlerdir. Yani uyanık bulunup Cenab-ı Hak'tan bir şeyler istemek, mevlai zikretmek her zaman güzeldir. O noktada çevrenin sözlerine itibar etmesine gerek hı hı. yok. Yani teheccüd namazı için e, asıl olan nokta, e, yani namazı kaldıktan sonra yatmak değil de yatıp namazdan e, namaz için kalkmak, değil mi? Yani şu var tabi e, teheccüd yani namazı anlar, nedir? Vardır. Gece ile teheccüdün farkı nedir? Derken şöyle diyoruz. Mesela yatmadan önce saat birde yatacaktınız. Hı hı. E, o ara iki rekat teheccüd kıldınız. Bazı alimler evet teheccüd olur diyorlar ama buna gece namazı deniyor. Gece kıldığınız için. Teheccüd nedir? Bir miktar uyuduktan sonra kalkılıp kılınan namazdır teheccüd. Hı hı. Orada e, belki o Acaba ters mi anlatıldı veya yanlış mı anlaşıldı bilemiyorum. Yatıyorsunuz ki üç buçukta kalktığına göre zaten teheccüttür bu. Hı hı. Ondan sonra yatmanız demek ki vücudunuzun ihtiyacı varsa yatın hı hı. biraz istirahat edin sonra sabah namazına kalkın. Ama yatarsam kalkamam diyorsanız hiç yatmayın namazı kıldıktan sonra sabahı da garantileyip ondan sonra istirahata çekilebilirsiniz. Evet.